Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve Sunan Seçil Türkkan Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndesiniz. Balık Gözü iki haftada bir Açık Radyo'da oluyor. Medya ve nefret söyleme üzerine konuşuyoruz. Aslında bundan bir önceki programımızda 30 Nisan'da 1 Mayıs'a bağlanmıştık. 1 Mayıs'ı konuşmuştuk. Hava İş'ten Atilay Ayçın'la bir telefon bağlantısı yapmıştık bundan önceki programda. Ve grev sebeplerini konuşmuştuk. Kendileri de çağrıyı tekrar yapmışlardı. Eğer sendikayla bir uzlaşmaya Pardon işverenlerle bir uzlaşmaya gidemezsek e, biz greve gideceğiz demişti. Keza o grev e, bu gece 3 itibarıyla gerçekleşecek. E, 15'i diye açıklanmıştı. E, ve bir gün süre, süreyle de iş durdurma eylemi gerçekleşmiş olacak. Bir diğer konuğumuz da boş, e, yine boş direnişindendi. E, işten atılan işçilerle konuşmuştuk. Metin Gürgün'le konuşmuştuk. E, ve dertlerini dinlemiştik. Aslında Ankara'ya taşındı. O eylemde daha önce sanayi mahallesinde devam ediyordu ve şimdi de e, mücadelelerine Ankara'da devam ediyorlar. E, geçen haftadan, geçen haftaki balık gözünden e, son haberler böyleydi. Şimdi bir e, ne konuşacağımızdan bahsedelim bugün. E, stüdyo konuğumuz e, Ercan Aktaş, vicdani redçi Ercan. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Ee, bugün bahsedeceğimiz e, pek çok şey var aslında. Vicdani ret meselesinin e, gündemi de bu ara yoğun. Savaş da yükselmişken e, diğer taraftan e, buna karşılık Vicdani ret meselesinin sesini yükseltmek gerekiyordu belki. E, bu yüzden de aslında bugünkü programın böyle de bir önemi var. Aynı zamanda konuşmaya başlayacağız. Öncesinde birkaç haber var vermek istediğim yine... Nefret söylemiyle ilgili geçtiğimiz hafta yaşananlarla ilgili bir de birkaç bilgi diyebiliriz. Ardından vicdani ret konuşmaya başlayacağız Ercan Aktaş'ta. Evet Erdoğan'ın Alevilere yönelik nefret söylemi iki katına çıktı. Başlıklı bir haber var önümde. Alevi raporunun açıklandığı basın toplantısında konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Selahattin Özel yaptı açıklamayı. Ee, Erdoğan'ın son iki sene içerisinde Alevilere yönelik nefret söyleminin iki katına çıktığını söyledi. Ve e, açıklamada yine 2011 yılında 9-2012 yılında altı kez Alevilere yönelik nefret söyleminde bulunduğunu söyledi. Bu sayılar böyle bakınca azmış gibi gözüküyor. Yoksa da e, nelere yol açtığını aslında e, aşağı yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Nefret söylemini yeni yeni konuşmaya başladık. Ama gittiği yerleri e, hepimiz biliyoruz. Ardından geçtiğimiz hafta e, içinde yine Maltepe'de e, Alevi e, ailelerin kapılarına çarpı işaretleri kondu. Böyle de bir rahatsızlık vardı. E, neler olacağını izleyeceğiz demişti mahalleli de aynı zamanda bunun üzerine. Evet başka bir haber biber gazı ile ilgili bir Mayıs e, buradaki dileklerimiz de yetmedi bir Mayıs e, bol gazlı geçmişti. <gülüyor> Maalesef. Evet hepimizin de bildiği gibi galiba e, biber gazının e, sağlığa yönelik etkileri çokça tartışıldı zaten aslında e, öldürmez denilen şeyin öldürdüğünü. Hepimiz galiba biliyoruz bir taraftan da onu birazcık yaşamış olmak bile yetiyor galiba nasıl bir sonuca varabileceği konusunda. Ee, bunun e, biber gazının şöyle de bir çıkışı var. Kimyasal silah olarak ilk kez 1914'te Birinci Dünya Birinci e, Dünya Savaşı'nda kullanıldı ve en yoğun kullanımıysa ABD ordusunda Vietnam'da gerçekleştirildi. Ee, kimyasal silahtan bahsettiğimiz bugünlerde kimyasal silah var mıydı, yok muydu dediğimiz bugünlerde belki de kimyasal silah tanımını buradan tekrar yapmak önemli bir ayrıntı gibi duruyor ve yetkililerce öldürücü değil dense de birçok ...çok akademik çalışmayla kanıtlandı, öldürücü oldu. Biber gazı akciğerlerde çok ağır bir yıkım yarattığı gibi kalpte ve ciğerde de kayda değer bir yıkıma sebep oluyordu ve biber gazının NATO'dan tanesi e, 5 euro'ya satın alındığı da başka bir e, haber olarak önümüze düştü hepimizin. Bayağı iyi bir bütçe. Evet, tanesine bütçe. 5 e, euro veriyorsanız eğer. Biz 1 Mayıs'ta ne kadar tükettirmişizdir. Tabii ki 1 Mayıs'ta kalmadı o. Ertesi günleri düşününce eğer Taksim'dir, efendim Beşiktaş'tır, Aynen. hiçbir yeri bitmedi ki daha saymadığımız birçok yer var. Birileri iyi kazanıyor. Evet birileri zaten Hı, iyi kazanıyor. Kazanacak. Bir de Allah'tan su bedava mı desek acaba diye düşünüyorum da panzer var ya. O, o. Ona da bir şey düşünürler illeride. Evet evet yani hani öyle hmm. mi düşünülüyor acaba su bedava hmm. zaten ona yapacak hmm. pek bir şey yok falan diye. Evet e, biber gazından da bahsettik 5 euro dedik tanesi ona göre diyelim e, ve... Bir tane de nefret suçları konferansı yapıldı. Van'da yapıldı. Van Baros tarafından yapıldı bu konferansta. Ee, ve Van Yönetim Kurulu ve konferansı e, hazırlayan e, İnsan Hakları Komisyonu ...Baro Başkanı da Murat Timur açıkladı bütün sonuçları. Konferansın zamanlaması ve içeriği çerçevesinde... ...24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı ve 4 Mayıs 1937 Dersim katliamı... ...28 Aralık Roboski katliamı, 2012 Nefret Suçları raporu... ...ve Nefret Suçları yasası da değerlendirildi. Çözüm için pek çok öneri sıralanmış. Bunlardan birçoğu aslında daha önce de konuştuklarımızdan... ...eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasadan bahsediliyor... Meclis içinde çalışmalar yapılmasından bahsediliyor ve başka bir e, belki buna eklenebilecek yeni bir şey baroların STK'ların özellikle bu konuda duyarlı olması istenmiş nefret söylemi ve suçlarıyla ilgili medyaya çok büyük yük e, düştüğü de yine konuşulanlar arasındaydı. Ve evet Reyhanlı meselesi, ee, Reyhanlı'da e, aslında bir e, patlama gerçekleşti, bir değil iki. E, resmi kaynaklar şu anda e, ölü sayısını 50 olarak veriyor e, ve e, diğer taraftan da bugün yapılan bir açıklamaya göre de yine bakanlığın yaptığı açıklamada evet böyledir, daha fazla değildir dedi. Ama sosyal medyadan yayılan ve konuşulan şeyler çok daha fazla ee, şu anda. Bu konuyla ilgili bir de yayın yasağı getirildi. Buna çe çeşitli kınamalar var. Ee, yine Belki de okunabilecek önemli yazılardan biriydi ee, Mahmut Hamsici'nin yazısını belki hepimiz için tekrar bir okumak önemli olabilir. Reyhan'ı hem göz önünde hem yalnız başlığına taşıyor bu yazı. BBC'nin sitesinde yayınlandı. Kendisi oradan yazdı gördüklerini yaşadıklarını e, yazmış. E, dolayısıyla da e, gerçekçi sonuçlar barındırdığını içinde özellikle belirtebiliriz. Evet. Basın yasağından da bahsettik. Dediğimiz gibi birçok kınama var. Evet aslında haberler biraz böyleydi. Biraz özet, biraz hızlı. Bunlardan bahsetmesek olmazdı. Savaş bu kadar konuşulurken dedik. Hı. Ve tekrar Ercan sana dönüyoruz. Vicdani başlayacağız. Vicdani konuşmaya başlayacağız. Vicdani Red... Sence nerede e, duruyor bu bütün konuşulanların içinde, bütün bu savaş söyleminin içinde? Yani bütün bu ırkçı söylemler, şiddet çağıran söylemler, e, savaş çığırtkanlığı, işte Reyhan'da yaşanan vahşet. Ya bütün bunların üretildiği bir alan var, bir saha var. Bu da militarizmin kendisidir. E, Vicdan-ı e, zorun askerliğe karşı olmakla birlikte militarizmi de kendileri için sorunsallaştırdıkları için çok daha geniş bir alanda do dokunuyoruz. E, militarizmin kurgulanması e, önemli oranda askeri patentlidir. Hı. Yani sivil oligarşik yapılarla birlikte askeri patentli bir yapıdır. Yani bir e, bir süreçtir. Ve bir şekilde herkeste ediliyor. İşte bunun ağır faturalarını Aleviler yaşıyor. Bu ülkede Kürtler yaşıyor. Ermeniler yaşadığı Kadınlar yaşıyor. Travesti cinayetleri genel aynı şekilde yaşanıyor. Bu anlamda yani vicdan-i e, sadece askere karşı olmak mevzusu değildir. Bütün bu şiddet e, uygulamalara karşı durmaktır aynı şekilde. Bu anlamda bizler yoğunluklu olarak antimiterist politika çerçevesinde kendimizi kurguluyoruz. Ve Türkiye'deki mücadele sürecimiz içerisinde de 90'lı yıllardan itibaren sürekli LGBT hareketi, feminist ekolojik hareketlerle birlikte ve yan yana durmaya çalıştık. E, birbirimize verdiklerimiz birbirimize aldıklarımız dayanışarak ürettiğimiz birçok şey olmuştur. Bu anlamda e, bütün bu sorunların hepsi vicdanın yöneticilerinde sorunludur. Evet ve e... Aslında mücadeleyi baştan sona bir baştan sona değil ama Türkiye'de vicdani reddin çok önemli ve artarak da konuşulmaya başlandı bir zamandayız. Bunun için hareketin çok önemli bir kısmı, hareketin çok önemli bir boyutu var burada. Bunu nasıl değerlendirirsin diye soracağım Hı. sana. Vicdanlı yetkililer hareket söylemi ilk defa Hranting Vakfı tarafında. Vizdani rehberlik, vizdani ödül verildiğinde ret hareketi olarak ifade edilmişti. Bizler o ödülü aldığımızda e, yani muazzam bir şekilde e, etkilenmiştik, hoşumuza gitmişti. Hani Hrant Dink'den doğru böyle bir şey alıyor olmak aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da bize yüklüyordu. Çünkü bizler o süreçte hareket pozisyonda değildik. E, 89'da başlayan bir süreç, savaş karşıtları grubu olarak kendimizi daha çok ifade ediyorduk. Fakat bir türlü harekete dönemedik. Oysa aslında olması gereken öyle bir şeydi. Yani savaşın yaşandığı coğrafyalarda dönüp baktığımızda e, savaş karşı hareketlerin gelişmesi, barış mücadelesinin büyümesi vicdan üreticilerden aldırılmış olduğu ivmeyle gelişiyor. Birinci Dünya Savaşı'na çok yaygın bir şekilde bunu görebiliyoruz. Vietnam Savaşı'ndan tek aynı şekilde görebiliyoruz. Ama bizim yaşadığımız coğrafyada bunu ne yazdık ki yani sıkıntısını, acısını yani hissederek söylüyorum halen de öyle değiliz. Mesela halen aslında bir harekete dönüşebilmiş değiliz. Evet, evet. Fakat şöyle bir şey gelişti. Hani bizlerin almış olduğu işte Hrant Dink vermiş olduğu ödül, daha sonraki tartışmalar 2009 yılında başlayan barış için platformu süreci. Bunlarla birlikte biz şu tartışmayı yürüttük. Vicdaniyet kişilerden ve rakamlardan çıkmalıdır. Savaşın yaşandığı bir coğrafyada vicdaniyet toplumsallaşmalıdır. O anlamda geçmişte beri sadece anaristler ve antimistaristler arasında e, tartışılan bir konuyken vicdaniyet bugün Müslümanlar iş severler, Kürtler, işte Aleviler, hatta hani Müslüman milliyetçiğim diyen gruplar içerisinde bile tartışılmaya başlandı. Böyle bir süreç bize şunu gösteriyor. Evet vicdani bir yerden artık hareket harekete dönük bir sürecin içerisinde yer alıyor. Bunu şundan doğru da söylüyorum. Ee, Yarın 15 Mayıs Uluslararası Vicdan Ret Günü Hı. ve bir haftalla yayılmış etkinlikler var. Geçmiş süreçlerde bu etkinlikleri daha çok İstanbul merkezli bizler yapardık. Bir haftalık etkinlikler yapardık. Hı. Ankara'da, İzmir'de bazen ufak ufak e, etkinlikler olurdu. Fakat İstanbul merkezli yürürdü bu iş. Ama yarın şöyle bir şey var. Hani bir haftalık süre içerisinde bu bu sene içerisinde İzmir, Eskişehir, Siirt, Diyarbakır, İstanbul birçok şehirde çok farklı etkinlikler var. Çok farklı buluşmalar, atölyeler, film gösterimleri. Sokak etkinlikleri, vicdaniyet açıklamaları ve bunu farklı farklı aidiyetler üzerine, farklı farklı gruplar üzerine bir araya gelerek yapıyoruz. Bu da senin de ifade etmiş olduğun gibi bir hareket söylemine doğru gittiğimizi gösteren bir gösterge bence. Evet aslında tam olarak kanıtı da bu galiba bu seneki kutlamaların çok şehirde ve çok daha fazla, daha büyük bir katılımla ve daha... Başka şeylerin de konuşularak yapılmasıyla, olmasıyla ortaya çıktı galiba. Evet. Ee, bir de e, aynı zamanda e, sivil itaatsizlik eylemi var. E, dün gerçekleşti ve bu sivil itaatsizlik eyleminin de çok ciddi bir e, önemli noktası var. Bize biraz bahseder misin? Evet. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Hani öğretmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu söyleyebilirsin. Doktorluğun ne kadar kötü bir şey olduğunu söyleyebilirsin. Hani ona ilişkin yani, bir sürü şey say sayabilirsin. Bütün bunlar mümkündür. Ama askerlik söz konusu olduğunda askerlik söz söyleyemesin. Niye? Madde hmm. 318 halk askerlikten soğutmak. Şimdi böyle bir şey yani olabilir mi? <gülüyor> Olamaz diyorsun ama oluyor işte. Var böyle bir şey. Yani Türkiye'de 318. maddeden onlarca arkadaşlarımız yargılandı, yani ce ceza alanlar oldu. Hani ondan ceza yatan olmadı ama ceza alanlar da oldu. Şimdi böyle bir şey varken hani bu ciddi şekilde bir sıkıntı yaratıyor bizim üzerimizde. Hani bir vicdanı rahatçı Vicdan retini yaptığında suç işlemiş olmuyor. Türkiye'de hani öyle bir şey yok vicdan reti olmadığı için. Ama konuşmaya başladığı zaman... ...sokaktan doğru söz ve eylem geliştirdiğinde... ...halk askerlikte soğutmuş oluyor ve buradan doğru... ...yargılanabiliyor. Bizle birlikte kadın arkadaşlarımız... ...yargılandı. Gazeteciler yakalan, yargılandı... ...bu, bu maddeden dolayı. Ve bir grup arkadaş şey süreci başlattı. Hani buna dair bunun... ...üzerindeki bir görünürlük sağlamak için... ...sivil itaatsizlik temelinde bir eylem başlattı. Gerçi şöyle bir şey vardı. Yıllardır savaşı karşıtları... ...Nokta sitesinde 318. maddeye dair... ...sürekli bir duyarlılık çağrısı yapılıyor. Sürekli hani bir... E, ...imza... E, ...föyü dolaşımda do e, bulunuyordu. Fakat bu seferki şöyle bir özgünlüğü var. Bir, bir grup arkadaş tamamen bunun üzerine çalışmaya başladı. Hani madem ki suçsa bu... ...biz bu suçu hep birlikte işliyoruz. Hı -hı. Ve e, bir çağrı yapıldı. Dün e, yanılmıyorsam... ...yani yüz... 50, yani 100, o tam doğrudur. O kadar bir insan o siteye birer cümleyle askere gitmeyin. Çünkü devamında gelen söylemlerle kendilerini bir şekilde ihbar ettiler. Biz bu suçu işliyoruz dediler. Hı. Ve biz vicdanler etkiler. Hani yıllarda birçok eyleme gideriz. Dünkü eyleme giderken evde çıktığımda ev arkadaşlarıma şey diyorum. Ya hani ne bileyim hani içinizden iyi dileklerinizi sunun. Gaz atmasınlar. <gülüyor> su... Yani su atsınlar artık. <gülüyor> artık başka bir şeye dua eder hale yani gelmek. Yani böyle bir hale soktular bizi. Ve hani o şekilde kaygıdan gidiyordum. Çünkü eylem Çağlayan'da adliye önünde olacaktı. Evet. Son süreçte orada yapılan birkaç eylem var ve müdahale edildiğini biliyoruz. Eylem yerine vardığında zaten uzakta belli oluyordu. Asker, as şey pardon polislerin konumlanmasından e, olayın biraz sert geçişi belli oluyordu. Hı hı. Arkadaşlar herhalde biraz onu gözeterek e, biraz daha ileri bir... Hani geniş bir alan var ya orada eylemi hı hı. kurdular. Mikrofona... ...geçtik ve orada... ...kendimizi ifade etmeye çalıştık ve... ...şöyle bir şey oldu, etrafında çok taciz... ...yaşadık, daha başlar başlamaz... ...hani gelip müdahale eden insanlar oldu... ...biz müdahale etmek durumunda kaldık... Ne gibi hani, müdahaleler peki? Hani orada şey açıklama... ...mesela hani askere gitmeyin çünkü... Devamında gelen sözler bu toplumun çok alışık olduğu şeyler değil. Hı hı. Yani bizim toplum e, askerliğin kutsal bir şey olduğunu, sorgulanamayacağını, işte peygamber ocağı olduğunu. Ama şöyle bir şey de var. Askerlik yapıp da geri dönen hiçbir erkek hiçbir şekilde memnun değildir. Hı. Korkunç travmalar yaşanıyordur. Ve şunu da söylemek istiyorum ben. Bu ülkede şu an 800 bin kadar asker kaçağı var. Hı. Aslında bir tarafta böyle hani bir tarafta hep bu asker güzellemeleri yapılırken diğer tarafta da asker olmamak için korkunç acılar yaşayan insanlar var. Yüz binlerce insan bu sıkıntı yaşıyor. Ben, ben şunu düşünüyorum. Asker kaçakları bir vicdan reçiden çok daha ağır şeyler yaşıyorlar. Hmm. Bugün herhangi bir vicdan reçi bir sıkıntı yaşamış olsa, gözaltı olsa, başına bir şey gelse anında bir şey yok şekilde hani birçok e, ah uluslararası ağ ah, Türkiye'den doğru ağlar. Sosyal medya birçok gruplar harekete geçecektir ve bir şekilde o ...savunulacaktır, hani o korunacaktır. Ama asker kaçaklar Hı. neler yaşadığını hiç kimse bilmiyor. Hı. Ve onların çok ağır şeyler yaşadığını biliyorum. Tanıklıklarımız var. Bir, a, i̇nan süper, yedi yıl boyunca asker kaçak olarak yaşadı ve korkunç şeyler yaşadı. Değil mi? Yani bu anlamda... E, ...hani herkes çok da öyle güle, olay, güle oynaya askere gitmiyor. Bunu fark ettim. Diğer bir şey, dün benim dikkatimi çeken... ...dünkü eyleme, hani katılan arkadaşların Müslüman yoğunluklu olması... Yani bu insanlar hani e, e, inanan, Müslüman inancı olan insanlardı. Yani ben bir ateist olarak oradaydım ve onlarla birlikte bir arada duruyordum. Ve onların çokluğu benim dikkatimi çekti. Yani ben Türkiye'de İslami kesimden doğru yani orduya, askerliğe bu kadar açıktan bir tavır hiçbir, yani bu tavır hiçbir zaman tanık olmadım. Hayır. Bu benim için hani özgün bir şeydi. Önemli bir deneyimdi de aynı evet. zamanda ve e, yani belki de bu dönem içinde şeyi söyleyebiliriz en azından kendi arkadaşlarımdan bile düşünmeye başlasam buna varabiliyorsun e, etrafında hiç kimse gerçekten askere gitmek istemiyor yani bir şekilde onu ne kadar uzatabilirsen o kadar uzağa itmek işte mümkünse de yapmamak durumunda evet. herkes. Ve bu aslında aynı zamanda işte vicdani ret söyleminin de gelişmesiyle paralel bir ölçüde ilerlediği gibi hissediyorum ben bu zamanda da bakınca. Bana da biraz öyle yani Ben bir 99'larda 2000'lerde bu tür tartışmalarla karşılaşmazdık. Hı. Mesela bir iki daha hafta sertti daha galiba. çok sert. Hani biz çok daha sert. Bir de yani medya da buna açık değildi. Maarif yapılar, sosyets gruplar bile vicdan reddi çok açık değillerdi. Mesela mesela vicdan reddedilene pasivizmi edilgenlik hatta mücadeleden kaçmak olarak algılanıyordu. Yani. Uzun yıllar bu şekilde sürdü bu süreç ve vicdan reddeciler kendi durdukları yerde söz ve eylem geliştirdik geliştirdikçe sokakta bulundukça ve bütün bu hani biraz önce sizin ifade etmiş olduğunuz o nefret cinayetleri, şiddet, savaş, çatışma halleri, sokaklarda yaşanan linçler, e, toplu mezarlar yani biz vicdan retçi ola, olarak bütün bunlar için sokakta evet. olmaya çalıştıkça, sesimizi yükseltmeye çalıştıkça diğer gruplara da dokundu ve hani vicdan retçi olmak sadece askere gitmemek meselesi değildir. Bunun dışında çok daha başka bir şeydir. Bu anlamda e, süreç değişmeye başladı. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. ...iki hafta önce e, Koç Üniversitesi'nde e, vicdan reddi kitabıydım ben. Ee, yaşayan Kütüphane etkinliğine e, <gülüyor> çağrılmıştım. Ee, Vicdanler Et kitabı olarak orada bulunuyordum. Ve genç bir arkadaşın... Ya niye askerlik? Hani böyle bir şeyle karşılaşmak çok keyif verici bir şeydi. Yani bu toplum içerisinde demek ki... yani herkes öyle çok da rahat biat etmiyor herkes o sunulan şeyi çok da öyle güzel bir şekilde kabul etmiyor buna karşı çok ciddi itirazlar var hani işte vicdan üretim çoğalması toplumsallaşması derken biraz da aslında bu askerililiği militarizmi şiddetin şiddetin üretildiği bütün aralıkların sorgulanması olduğunu düşündüğüm için biraz da hani e, umutlu oluyorum. Evet belki bir de aynı zamanda vicdani reddin sadece askerlikle ilgili olmadığından da bahsetmek çok mühim bu noktada ama o belki bir sonraki tartışma evet. diyerek e, bunu e, başka bir şey yapalım. E, ve sivil itaatsizlik eyleminden sonra herkesin söylediği kelimelerden sonra bir kitap çıkacak aslında evet. ve bir yayın yoluyla tekrar bu suç işlenmiş olacak. Yani öyle söyleniyor. Şimdi askere gitmeyin.com diye bir tane site var. Hı. O site üzerinde duyarı olan herkes kendi cümlesini paylaşabilir. Hı hı. Açıktır. Bir buçuk ay kadar bu açık devam edecek. Daha sonra bütün bu sözler bir araya getirilip bir kitap olarak paylaşılacak. Ve hani şöyle bir şey var ya. E, basın yoluyla suç işlersen bunun üç katı fazla ceza almış oluyorsun. Biz hem söyleyerek şu an suç işliyoruz. Hı. Hem de onu kitaplaştırarak üç katı daha suça ...hazır olduğumuzu e, paylaşıyoruz. Ve bu şekilde 318. maddeyi biraz madara etmeye çalışıyoruz. Evet, 195 kişi boşuna değil e, zira <gülüyor> burada ki... ...daha da fazla Artacak. olmasını bekliyoruz aynı zamanda. Evet. E, etkinliklerden belki biraz bahsedebiliriz. Evet. Ve onun öncesinde de yine de araya... E, önemli başka bir şey var yine vicdanı ret hareketi için önemli Türkiye'deki vicdanı ret hareketi için önemli vicdanı ret Derneği kuruluyor evet. yarın yani uluslararası vicdanı ret gününde bu da açıklanmış olacak belki evet. biraz da bundan bahsedebiliriz sonra etkinliklere geçelim. Evet. Şimdi biz vicdan üreticiler yıllardır şey tartışırız hani e, dernek ihtiyaçımı mı değil mi bu konular hep tartışmamız sürer. Hani tüzel bir kişiyle sahip olmak bir büroya ofise sahip olmak ne türlü avantajlar getirir. Bu tartışmaların içerisindeyiz ve e, son 3 ay içerisinde bir grup arkadaş yani yoğun bir özveriyle e, bu süreci omuzladılar. Ee, yani hatta hayranlık duyabileceğim kadar hızlı bir şekilde bu süreci geliştirildi ve yarın bütün süreç tamamlanmış olacak ve dosya dernekler masasına verilecek. Verildi andan itibaren de artık bizlerin vicdanı redçilerle dayanışma ee, diye bir tane derneğimiz olacak. Çünkü şöyle bir şey vardı mesela bir vicdanın retçi bir sıkıntı yaşadığı zaman bizler bir şekilde dayanışma içinde olmaya çalışıyorduk. Hani gerek davasını izleme, avukat e, sağlama, işte davaya katılma, ailesine mümkün olduğu de destek sunma, bütün bunları yapmaya çalışıyorduk fakat Son süreçte özellikle Ali Fikrişik davasında biz bayağı bir sıkıntı yaşadık ve yetmediğimizi, hmm. epeyce yetmediğimizi düşündük. Bundan doğru arkadaşların daha etkin bir şekilde katılımıyla dernekleşme sürecine girmiş olduk. Bu anlamda Türkiye'de vicdan üreticilerin e, yaşamış olduğu mağduriyetleri, hukuksal anlamdaki hak arayışlarını güçlendirecek, onlara destek sunacak bir dernekleşme süreci. Ve yarın da 15 Mayıs Uluslararası Vicdan Üreti Günü olduğu için yarın resmi olarak böyle bir derneğimizde olacak. Evet. Bütün aslında ve bütün yani benim gözüme çarpan önemli başka bir süreçti. Bütün bu sürecin, dernekleşme sürecinin gözler önünde yapılmasıydı. Herkese açık olmasıydı. Evet. Herkes kurucu üye olabilirdi isterse. isteyen de yine dernek üyesi olabilirdi. Bu çok önemli bir şey bence bu hareket içinde. Evet. Yani vicdaniyet hareketi, yalı savaş karıştırıları hareket bir ağ biçiminde çalıştığı için uzun yıllardır. Yani biz hiçbir şekilde hiyerarşik bir yapıya bürünmedik. Hani uh -huh. e, o Açık, yani bütün toplantılarımız ve herkese açık. Ne konuşuyorsak bunu herkese paylaşabiliyoruz. Dernekleşme sürecini de arkadaşlar bu şekilde yürüttüler. Açık çağrılar yapıldı. Yüz kişiye varmayı hedefliyoruz. Ee, Yakalayacağımızı da düşünüyorum. Yani rahat bir şekilde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. 100 kişilik bir üyelik şeyinin kurucu listesiyle devam, e, edecek. devam edecektir. Evet, bence etkinliklere geçelim aslında. Evet. E, çok az zamanımız kaldı yine. Etkinliklerden sonra son bir şarkıyla bitireceğiz programı. Evet e, şimdi şöyle bir şey ben ve bir grup arkadaş hep e, 15 Mayıs Uluslararası Fidan günü geldiğinde Ahmet'te hep, neler yapabiliriz Ahmet Ahmet Ahmet diye hep yıllardır. Bir türlü bir şey yapamadık ama bu seni yapıyoruz. keşke sorudan Dut Ağacı kolektifinden, Savaş karşıtı hareketten doğru... Evet. ...bir grup insanın gene özverili bir çalışmasıyla... ...iki günlük bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Militarizm, Vicdaniyet Hareketi ve Barış üst başlığıyla Diyarbakır'da bir araya geliyoruz. iki günlük süre içerisinde güvenlik siyaseti, demokratikleşme mücadeleleri... ...profesyonel ordu, toplumun militarizasyonu, savaşta kurulan hayatlar ve barış süreci... Bununla birlikte zorunlu askerlik ve militarizme karşı mücadele. Bütün bu başlıklar çerçevesinde tartışmalar yürüteceğiz. Hmm. Ee, Ankara'dan, İstanbul'dan e, insanlarla birlikte e, gidiyoruz. iki gün Diyarbakır'da bulunacağız. E, film gösterimi var iki tane. Birisi V.C. Altay'ın filmi e, Faili Devlet. İkincisi Buka Barani, e, yönetmenliğini Dilek hmm. Gökçin yapmıştı. Aynı şekilde bizim orada bir tane fotoğraf sergimiz de olacak. E, İhsan Kaçar'ın. Savaşın Kadınları e, sergisini orada e, sunacağız. Bir diğer şey de o iki günlük süreç içerisinde e, Dut Ağacı kolektifinin yapmış olduğu sözü tarih çalışması kitaplaştı. Ben belirtmiştim arada size öykülerle 12 Eylül kitabı. Yok. O kitapta orada açık standa bulunacak takas usulüyle bir kitap getiren arkadaşlar o kitaptan alacaklar. Topladığımız e, kitapları da cezaevindeki göndereceğiz. Bu Çok şekilde güzel. iki günlük Diyarbakır'da etkinliklerimiz var. İstanbul etkinlikleri için yarın e, saat 19'da Galatasaray Meydanı'nda hedeki Antimitarizm ve Vicdanlet Komisyonu olarak. İlk kez kendimizi açık edeceğiz. Açık ediyoruz. İlk bir eylemde bulunuyoruz. Hem deklarasyonumuzu sunacağız hem de ilk eylemimizi gerçekleştireceğiz. Yarın orada olacağız. 18'inde de gene bir grup arkadaşın dernekleşme sürecinde yer alan arkadaşların da e, öncülüğünde geliştirilen bir e, etkinlik var. Cumartesi günü saat 14, e, 14'te Cezayir Toplantı Salonu'nda. Orada da iki tane oturum gerçekleşecek. Gerçekleşecek ee, ve bu oturumlarda vicdan red vicdan erit süreçleri tartışılacak ee, bunlarla birlikte daha sonra 17.30'da Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması ve vicdan red açıklamalarıyla e, 18'inde süreç tamamlanacak e, ifade etmiştim siirtte 18'inde bir etkinlik var İzmir'de etkinlik var e, Eskişehir'de arkadaşların e, aynı şekilde bir tane etkinliği var. Ee, ...bu şekilde yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bizi bekliyor, bekliyor evet. aslında. Evet konuşulacak ve önemli şeyler de tartışılacak orada. Ee, Vicdani Red Derneği'nin e, hem Facebook hem Twitter sayfaları var. Sosyal medyadan herkes ulaşabilir. Hem oradan takip de edebilirsiniz e, eğer ulaşırsanız da. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Programı bitireceğiz evet. çünkü. Açık radyoya teşekkür ediyorum. Bütün Vicdani Redçiler, Antimitaristler adına... İşte teşekkür ederiz. Ee, evet dediğimiz gibi bugün e, vicdaniretçi Ercan Aktaş bizimle beraberdi. Hem bu süreci konuştuk. vicdaniret Red haftasından da bahsettik. E, ve vicdaniret derneğini konuştuk. Dediğimiz gibi e, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. E, Balık Gözü iki hafta sonra burada olacak tekrar. E, eski programlar balıkgözü.tamtir.com adresinde e, orada bulabileceksiniz. Şimdilik bu kadar. Arada bana yazın bizde hoşça kalın. Hoşça kalın. Balık gözü. Medya ve nefret söylemi. Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan.